bir anda değişir Bak, yani. İyi kalp insanlar modern sabahlarda yeni bir saat başladı hepinizle bir kez daha günaydın Fahir Oğuz, Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri yüreklerinde yaşanmışlıklar ceplerinde anı tortuları hoş geldiniz efendim hoş bulduk. hoş bulduk Hoş efendim güzel keşke yani. ellerimizde çiçeklerle gelseydik Fahir yaban olur evet. bir gün geçme <gülüyor> ellerimizde çiçeklerle gelmedik. Ya çiçek değil de daha güzel bir şeyle de gelebilirdik canım. Benim... ne mesela? şambali ne? falan gibi ya şambalo olur bir tatlı olur bir yiyecek bir şey olur Aynen. Şambali sevmem yani gelecekseniz hakikaten lüks bir tatlı ile gelin yoksa baklava mesela aldım. baklava senin için lüks mü? Baklava lükstür. En lüks onun daha lüksü var ya şey fı fı fı fıstık ezmesi de isim geliyor. Yeşil yeşil ne oluyor? Ha Roket tamam. adam. ha Ben onları sevmiyorum ya çok ıslak oluyor onlar. P Olsun pahalı oluyor ya pahalı o yüzden abi, yenir. Pahalı, pahalı mesela baklavanın neredeyse iki katı. yani ama, o derece ama. ama tatlı yiyorsun. Yani. Tatlı yiyorsun. <gülüyor> ne kadar güzel günaydın. Bu 7 arttı. puan 7 puan arttırmış Berlusconi'nin daya puanı. E Sen, o zaman benim ağzımın burnunu her tarafa, günde 5 vakit dövsünler der yani Berlusconi. Vallahi <gülüyor> herhalde öyle. <gülüyor> Bunalarma da etlerime etlerime vurun. Şimdi halkın, sırf yüzüme değil etlerime vurun. Halkın desteği 7 puan artmış Berlusconi'ye e, daya katıldıktan sonra popülaritesi de artmış. Ya o mağdura yardımdır ya. Bu bizde de vardır ya işte. Mağdura yardım mağdura yardım boş geçmeyin. O mu? a mağdur yardım. Ha böyle bir şey onun en son programı e, yani. İki kez yardım edersin tamam. Evet. İki hafta sonra etkisi kalkar onun. 7 puanlık katkısı. fazla lazım. Yani. En son biliyorsun mağduriyetin son noktası. Güzel boşver kalk böyle böyle yapmamız lazım. O zaman temiz yüzlü, güzel bir abimizi, buldu, bakımlı bir abimizi bulup <gülüyor> <gülüyor> ve sen Pietro onu <gülüyor> bir dövsün. Dövmün zaten. Sayın başbakanım. E dövüyorsunuz dövme, zaten yani. her hafta dövüyorsunuz. Bu sefer Öyle. dövme değil artık sefer zaten Abi işte derler ya siyaset zor. Pis işler la <gülüyor> Ama o zaman işte artar tep şeyler. <gülüyor> yani destek artar adamı resmen sen Pietro'nun ortasında yani, <gülüyor> şey. yani. Döve döve döve yani. Ya şey yakında bir seçim falan var mı? Yakında seçim bilmiyorum ki. Yok, ya, dayak ithal, yakın, hep dayak hep dayak bir seçim olsa da bunu bir şeye çevirsek ya bu Ege'cim ama oynuyorsun sağda sola bütün her şeyleri yok ediyorsun. Yani bir de 7 puan biraz çok değil mi ya? Çok Sadece puan bu... ya yani 7 çok puan, puan demek evet, Bersconi'yi 10 sene daha başbakan görmek demek. Bunun 55 yani 55.9'a fırlamış. E %50'siymiş sen nereden baksan öncesinde dayaktan önce. E bu adama zaten hiç gerek yokmuş ya şeye Hiç dayağı gerek yokmuş bence yani Hani ne dövdüler demiş ben zaten %48 oy alıyordum demiş Ha şeyde kaç puan kaybetmişti Bu işte genç kızlarla havuzbaşı partileri Bir takım arkadaşlarıyla manga partileri yaptığı şeylerden ne kadar kaybetti Öyle kaybetme falan yok Dörek yediği için Onda art, da kaybetmediyse artma. hiç ne diye boş yere dayak bayak yemesin yani Kasım sonunda yapılmış araştırma 48.6 iken Ben demiş i̇şte... bir oy kaybettim demiş o olaydan sonra Karımın oyunu kaybettim demiş o da önemli bilmiyorum. değil. Yani tabi, tabi. Önemli değil. Yani derken onu tırnak içinde söylemiş. Önemli. Peki demiş. Silvio, Silvio Berlusconi'nin sırları ne arkadaş demiş? Açıklamışlar. Heh. Birisi açıklamış Silvio Berlusconi. Bir. Saçları boyaması. Karizmatik biri. Berlusconi'nin şifreleri denir ona. Şifreleri, evet. Ondan sonra karizmatik. Saçlar arkaya yapıştırılacak karizmatik olur. Çünkü Berlusconi zaten gittikleri yerlerde hep İtalyan zannederlermiş. İtalyan olması diye burada şey var zaten karizmatik olmasının altında. İtalyan Abi. olması da karizma. Ne ya başka İtalyan olmayan adam. E bu ben çok İtalya'da hatırlıyorum ya. İtalya'da çok Alman başbakan adayları vardı. Doğru. İngilizler vardı. orada aday koydular. Hiç. Biz İngilizce oy vermeyiz dedi adamlar. Eli açık biri olarak tanınması onu karizmatik yapıyormuş. E Tabii canım gördük kızları neler neler aldık. Daha yeni tanındığı kızı ne kadar güzel broşlar broşlar hediye ediyor. Baba da bana diye. Çoğunluk onu ne buluyor? <gülüyor> sempatik buluyormuş. <gülüyor> ya o hakikaten öyle. Yani adam hakikaten sempatik. Esprileri, şakaları. Ya bir şeyde bile böyle yapıyor. Kimi? Michelle Obama'ya. Bir gördü. Bir şeyin Barack Obama'nın tadı kaçtığı zaman. Michelle Obama'yı gördüm böyle geliyor yani bir şey davetine bella bella bella, bella. Bir, bir aşağıdan yukarı süzüyor falan böyle Obama'nın tadı kaçtı Michelle Obama bir aya <gülüyor> aya ay, ay, kikik falan oldu böyle şimdi bu Berlusconi başbakanlığı böyle Hı. ünlülerle ve güzel kadınlarla tanışma fırsatı olarak mı görüyor memleket işinden ziyade <gülüyor> Ya Kabetici biraz yani. Yani Ya bence o noktaya gelmiş yani kaç değil. yaşında? Kaç yaşında? 73 müydü? Kaç yaşın? Yani o noktaya gelmiştir artık ya. Ben artık ya doydun mu? Ben bir şey yapayım da bir ünlülerle tanışayım, gideyim Amerika, Obama Obama'yla kaç kişi görüşebiliyordur. <gülüyor> Direkt kod falan alırım demiş. Kod alırım, giderim güzel. Mesela ikinci olmaması e, Silvio'nun sırları olarak değerlendiriliyor. İkinci olmaması. ikinci değil demiş. Ya alakası yok. Yüzüne şey yediği zaman Biblio'yu Affetmiş o şey ta, Affettin mi? Taktakliye'yi ya, ya. Oktay'cım hiç baba filmini seyretmiyorsunuz galiba Yok her akşam seyrediyorum Olur mu canım orada da Michael şey diyor Carleone seni diye, affettim diye Üstelik abisine demişti Ondan sonra gitti temize habale etti Öyle değil. Faysan ne yapıyorsun şu anda? Bir mafya ailesiyle Bellicoso'yu nasıl karşılaştırırsın? Yahu bir Lütfen. mafya ailesi değil tabii ki sonuçta. Canım. Yani genel e, şey, İtalyan Ama ruhu. Fayağı, ak onlar ak da Zirul. İtalyan abi. Sen ötekileştiriyorsun şu anda. Bütün İtalyanlar mafyadır. Don ha da, ha, ailesi ha, ha, gibi. Hayır, hayır, hocam, herkesin işi var. Orada başka iş yapanlar da vardı. Mesela e, Michael Corleone'nin çok değerli babası e, Zeytinyağı şirketi açmıştı Don Carlo'ya ne ve maktumları diye Çok hoş güzel de iş yapmıştı Lan, o Yasal işlerden bahsediyorum ben Ondan sonra iç politikada Sözünü tutuyor Burada bak güzel bir şey Mafya ile mücadele veriyor Hayır, Bunlar hep sana, he, bu da sana da kime? Nisan'da deprem zedelerle iç içe yaşadı Ondan sonra Napoli'deki çöp sorununu çözdü evet, Çöpünün yani, çöp Napoli. kutusuna ne bu... attı ne, ne, ne bunlar ya Napoli'nin çöp sorunu Berlusconi'nin attıkları mıydı? İşte iç politika, iç politikada hep sözünü tuttuğunu göstermiş. Çöpçüler müpçüler hep grev yapmıştı Napoli'de. Napoli hakikaten çöp şehir olmuştu. Ve tabii ki son olarak da dış politikada başarılı. Ne dedik mi Şerobama diye. Esas meselesi onun şey ya kafa şekli çok güzel adam. Valla öyle biraz arkadan şey yapmış olsaydı ne İtalyan havası kalırdı ne bir şey. Baktın adam da baktı. kusursuz bir şey kafası var. toparlacık böyle kafamda tam doğru açılarla bombe vardır dedim. Evet. Burada bir fotoğraf var ya zirve zirvelerin adamı diye. İşte efendim başbakan Erdoğan var, Obama var ondan sonra başkan, yok, Rusya yok başkanı med Medvedev medvede var. var falan. Bir sürü kişi o, o, o. var da evet. burada hakikaten bu kadar yıldızın baktığı tek bir kişi var. Berlusconi. Berlusconi. Herkes kafasını çevirmiş Berlusconi'ye bakıyor. Yani o fotoğrafta Herkes liderlere bakıyor. Bütün liderler de Berlusconi'ye bakıyor. Ya burada... Çünkü fotoğrafta belli etmeden şey yapıyormuş. Ne? Milleti güne. <gülüyor> Yüzünden belli olmuş. Kimden çıktı o ses diye fotoğrafçı gıcık etmiş. <gülüyor> <Ama> ya mugallit <gülüyor> adam o yüzden ya. Hakikaten <gülüyor> mugallitliğinden ne kazanıyorsa ondan kazanıyor. Ne kaybediyorsa ondan kaybediyor. Ondan sonra şey falan diyormuş. Obama osurdu beyler. Bu tip yavan yaman hareketler mi? Zaten Obama ile Medvedev'in arkasında Berlusconi. ...Obama ile Medvedev tam fotoğraf makinesine doğru dönmemişler. Böyle hafif arkalarını da kontrol ediyorlar. Yani böyle bir... Ne pislik vardı. <gülüyor> pislik yapıyor mu arkadan fotoğrafı çıkacak? Ama öyle şakacı bir adam. Ne yapacağı belli olmaz. Biraz Yaşar Nuri Öztürk'e mi benziyor? Yani yüz olarak... O netli noktaysa. Ne yaptın sen şimdi? <gülüyor> Hayır yüz sima olarak yani. Sen <gülüyor> sima yani. Öyle olsa tip olarak sima o. tipine He? ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Öyle olsaydı Yaşar Nuri Öztürk başbakan olurdu. Yaşar Nuri Öztürk de saçları geriye doğru tarıyor. Böyle doğru. De, de. Ama, Ama da... onun uçları lüle lüle <gülüyor> de bir de... Lüle. E... Lüleden kaybediyor. E canım berbere ber, ber bir gitse tamam işte. Ha be, Berberden ber, ber, değil sorun. bir de kusursuz şekil hadisesi var ya. Nasıl? Berlis olan. E tamam işte, işte, ben demeye çalıştım şey de tam doğrulamış. E, kısa problem çözecek başbakan olamamasının sebebi kısa mı yani yaşarmıyoruz? Bir burası? lüleden kaybediyor iki kafa şey basit kafa. Evet yani kafa <gülüyor> arkadan vurulmuş gibi. İyi e, tamam Belüskoni de öyle işte. Cilop gibi e, Cilop gibi var. ya böyle şey gibi affedersiniz yumurtanın sivriliği gibi kafasının arkası. İdeal erkek kafası demişler. Sevdiğiniz besinleri de öğrenmiş oluyoruz böylece bu benzetmelerimizle. Teşekkür falan filan evet. Almanya'da bir Alman baboşu ama Türk baboş Almanya'da seçildi Türkiye'nci Mister. Mister mi abi? Mister. yok be. Uydurma. Almanlar ne diyorlar buna? Her her her her tamam. söylüyorum adamın adını. Adamın adını söyleyeceğim. Her her Mete. Evet. Onu yazma. seçilmiş demek sesimiz fazla? Okudum, de en en yakışıklısı seçildi, en yakışıklısı. Almanya'nın en yakışıklısı. Daha önce kızlar seçilmiş 96 de. 96'da ilk. İlk kez bir erkek seçildi. Ee, her A Mete. Ama adını soyadını yazmamışlar. Çok güzel oldu yani. Ee, 1996'ta bu. Ha, Mete Kaan Yaman. Termisler 2009-2010 sezonunun kalite adamı seçildi. Dikkatli okuyunca bütün <gülüyor> cevaplar varmış <gülüyor> evet ya. Evet ya, hakikaten isteyince demek ki oluyormuş. İşte gözden kaçanlar köşemizde. Joggingle uğraşıyor, boks yapıyor, futbol Joggingle bir şey kaldım ya. Aa, ben biraz jogging yapayım geleyim Aileler hala kullanırlar. Peki en yakışıklı erkekler hani kızlar da şeye bakıyorlar, öyle bir yürüyüşe bakıyorlar, şeye bakıyorlar. Hani e... tipe bakıyorlar he. Sırf yüz mü? Hayır, vücut da Soyundur, var canım. Soyundurmuşlar zaten bütün adam, bütün gazetelerde bu adamın soyunmuş fotoğrafları var. E peki bu şey gibi mi? Hani bu bodycilerin yarışması oluyor, <Gülüyor> ya, badibilizmi? öyle değil. Yani. Öyle değil değil mi? Ha, bu kadar bu çok evet. kaslı olmak diye bir derdimiz yok. Ben tabii. sana göstereyim de bir şey yap rahatla. Bu işte. Keçim yani. Baksana adamı. Nasıl keçim emedi ya? Zımba gibi. Biraz var, atletik mi? bir keçinin demeleri <gülüyor> gibi. Bodybuilding body çalışan keçinin <gülüyor> dilemesi <Body> ise <gülüyor> tam var. var yani bu adamda. Ya body meşgülüyor. dediğin Egecim o zaten hayatın bir parçası, adamın işinin parçası bu. Sen Doğru. Mı? Ne iş yapıyormuş bu adam? Manken. Manken. 23 yaşındaymış. 23 <gülüyor> yaş ama çok şey benziyor ya hakikaten hiç. Çok böyle. canları yakacak. Çok benziyor canları yakacak bu adam birine benziyor ya. Ee, biraz şey andırıyor bana nedense. Ki? Nedense. Behlülü. Behlülü mü? Olabilir aslında. Onlar çünkü böyle bir şey belli bir çizgiye yakın olanlar hep bu best model falan. Behlül'ün şeyden... esas adı neydi? Bunu bana hatırlatabilin. Kıvanç Datlutu. Kıvanç yani, Datlutu. Acayip böyle bir tatlı bir Avrupai havalılığı var. Kıvanç Datlutu'nun kendi sesi mi o? Oradaki ses mi? Evet. Hı -hı. Kendi sesi. Nereden biliyorsun Fahir? Başka bir yerde izledin mi sen? Evet mi? evet ben bir dizi dizide daha oynadı. Röportajını gül. dinledim röportajını dinledim orada orada da aynı sesi aynı kullanıyordu. Ses ya birisi aynı adam yine röportajla da, da seslendirmiş, seslendirmiş olabilir. olabilir. O zaten bakkala giderken bile o adam seslendiriyormuş onu. Yani. Hatta bakkala adamı gönderiyormuş. Kıvanç abi beni gönderdi diye. Mars'a ne gidiyormuş? Mars'a paket. Koli? Kargo. Mars yolcusu maymunlar. Rusya'nın Mars'a göndermeyi düşündüğü maymunlar Abaza'daki Aldona isimli bir laboratuvarda yetiştiriliyormuş. Abaza maymunlar mı gideceğim Mars'a? <gülüyor> Maymun bakım evinin, evinin yetkilisi 1987'de uzaya gönderilen Yeroşa ve Dreamiona isimli maymunları da kendilerinin yetiştirdiği söylemişiz. Biz uzay maymunu yetiştiriyoruz <gülüyor> uzay diyor. Uzay maymunu çiftliği çalışanlarının açıklamaları bunlar. Ondan sonra niye 3, maymun kere battık ama neyse yine bu projeyi projeye Müşterimiz belli. Yani şey çalışıyoruz. Bu en son aydan sonra, uzaydan sonra pek uzun süre şey olmadı. Şimdi Mars maymunu. Ya bir de bunu şeyden de başlayamazsın çekirdekten. Kaç sene oldu yani? 50 tane maymun ölmüştür arada. Var şey dayan, dayandıramıyorsun ki buna. Maymunun ömrü yetecek mi ya? Yani kaç yıl yaşıyor maymunlar? Maymunun ömrü Ege iyi sağlam ya. Seni beni gömer bazı maymunlar. Ciddi mi öyle mi? Var var 50 60 var. Ne Tabii. koyuyorlar bu şimdi uzay gemisinin içine maymun için? Ne bileyim maymun. Böyle bir fırıldak, dönülduk bir şeyler var mı? Yok ha canı sıkılmasın değil mi? Ha. Bir kere kafeste mi? kafeste mi bunlar? Kafes kafeste adamcağız adam düğmeleri falan basıyor maymunlar. Hakikaten düğmelere basıyor. Ciddi mi ya? E ne eğitilecek yoksa? Paketle gönder. Bir düğmeye basmayın diye eğitilir benim bildiğim maymun. <gülüyor> <gülüyor> yani oynamayın elektronik o el diye. O da doğru. Oraya buraya kapatinizi yapmayın. Düğmelere dokunmayın. Yalnız maymunların benim bildiğim her şeyi öğretiyorsun ama bir tuvalet eğitimi veremiyor musun? Sebep çok saçma. Ne böyle bir şey. Yani görmediniz mi hep böyle şeylerde bezle geziyorlar. Şempanzeler evet bezli falan oluyor. Yani şu köşeye yap diye kedinin bildiği şeyi maymunlar öğrenemiyor. Bence, İstersen bir telefonuna bak. Bence Bence acele etmemek lazım ya. Maymun, buradan annem babam maymunlara sesleniyorum ben. Yani çocuğumuz eğitim alamadı, çiş eğitimi olamadı falan diye o paniğe kapılmaya gerek yok. Elbet bir gün alacak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki elbet bir gün alacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. E bu maymunlar uzaya çıktıklarında yerçekimsiz ortamda maymuna dönmeyecekler mi ya? Ya ona alıştırıyordur belki canım adam. Ona nasıl alışacak? Ne oluyor lan bana diye? Öldük mü kaldık mı falan diye. <gülüyor> ne oluyor lan bana? Öldük mü kaldık mı? <gülüyor> vallahi ne bileyim dur bakayım. 92-93 yılındaki savaş sırasında yüzlerce maymun öldü demiş adam. Ee. Oktay sen de vallahi bir yandan şey hayvan haklarını şey yapacağım ya. Maymun iç savaşı sırasında mı ölmüş? Bazılarının ya bu Gürcistan'da bir şeyler he. oldu ya. Bazı... E niye maymunun derdinde mi adam? Orada kaç insan öldü yani? Maymunlar mı öldü. Ya, Savaş öyle, olmuş. Abi. öyle yani, de konu, konu maymun olduğu için adam da bunu sırf söylemiş maymun, canım sırf bizim işimiz maymun üstü <gülüyor> oldu hayatım maymun üstü maymun bakım evindeki adamın konuşması bu yani o laboratuvar işte bazılarının Gürcü askerleri tarafından vurulduğunu öne sürmüş e, bu adam 1987'de falan filan aynı şeyler yani e, hayırlı uğurlu olsun yeni maymunlar gidiyor 87'den sonra e, Mars'ta bunlar ama. indi diyelim sağ salim Marslar dünyadan kargo geldi insan geldi diye. maymunu mu görecekler Öyle değil, bazı Aa, dünyalı dünyalı diye bunlar mı acaba Ve rezalet bir gemi her tarafı kabahat içinde Bir şey söyleyeyim mi Eğer Mars'larda hani dişi Erkek hadisesi varsa Ve bir takım genç dişiler bunu görüyorsun Ay canım çok tatlı bunlar ya Yerim seni ben diye alırlar Ay bunlar tam yemelik derlerse. Ama bizim korkumuzda uzaylıların gelip bizi yemesi değil mi evet. Ay bunlar tam yemelik dediği anda Tam korktuğumuz şey olacak benim, alıp benim orada benim evlerde beslerler biz Ay ne güzel olur Hakikaten güzel olur benim en büyük korkum uzaylının gelip benim önümdeki yemeği yemesi. Beni yemesinden ben o kadar çok korkmuyorum. Ya Mars'ı bunu yapma, sonra, Yani şimdi bak sıfır düşün kendin. Yani hiç chita mita, böyle sirklerdeki sevimli maymunlar yok aklında. Evet. Bir uzay gemisi geldi UFO. Hı. Kapısı açıldı. İçinden şaşkın maymunlar indi. Korkmaz mısın uzaylı bomu diye? Korkmaz yani maymun mısın ya çok korkarsın tabii ya, ya. ya. Yani aynısını yapıyoruz adamlar işte. Bu kadar şaşkın maymun nasıl bu uzay mekiğini yaptı diye ben ilk başta korkarım. Veya böyle kadın kıyafeti giymiş komik maymunlar falan olması lazım. Şapkalım apkalım. Belki o biraz Ee Olabilir o da korkunç ama. Kadın ha. mı maymun? Hı -hı. Çünkü kadın maymunsa kadın kıyafeti giymiş kadın o, olduğu zaman böyle bilmem as, O şey kadar kıyafet... korkunç en yani böyle küçük çocuklara normal böyle büyük kıyafetleri giydiriliyor suri ya. Suri gibi mi? Ha, suri. Onun kadar en az onun kadar korkunç bir şeyden bahsediyorsun. Ne yapalım? O zaman Maymun Çay dizisinin bütün şeyini mi göndersin? O da eskide abi. Kastını. Eski, eski o. Zaten çirkin de bir diziydi. Onu ne yani. yapacağız? Nasıl yapacağız? Abi niye maymun gönderiliyor ve Dayanıklı bize benziyor hani bizim ona bir şey olursa ona gelecek bize gelsin. Bize gelecek ona gelsin. Mantan ile mi onu gönderiliyorlar? Onu tam olarak bilmiyorum ama yani daha nezih bir şey gönder. Sempatik. Panter. İlla ma maddi değeri olması da gerekmiyor. Manevi değeri olan bir tamam, şey gönder. Ne kadar güzel. O da yani tavuk da çok kaç tane abi. düğmeye basacak zaten. Her şey uzaktan kumandalı. Maymunun basacağı düğmeye tavuk da basar gagasıyla. Kıt kıt kıt diye. Yani bu durumda ne yapar yani gagasıyla? <gülüyor> <gülüyor> Söyle söylecek. <gülüyor> Günaydın. Günay ay ay dün dün ay ay ay Adam gitarı resmen ötürüyor. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.28 saatimiz buyursunlar. Abi bu iklim zirvesi iklim zirvesi yaptılar ya. Hı hı. Ne çıktı? 4-2 gün boyunca yeni Yedik, bir içtik 5 kuruş para vermedik demiş iklim zirvesiciler. Valla böyle dünyanın ısınmasına çözüm bulmak zor arkadaş yapacak bir şey yok. Bir daha. takım kararlar alınmış orada. Ha, ben geçen de... okudum. İşte önemli ülkeler bir takım kararlar almışlar. Bu karbon emisyonunu şu kadar indireceğiz, böyle olacak falan diye. Sonra imza atmamışlar. Bir şey imza çıkmışlardır. Yani Ondan böyle bir bağlayıcı da ben kötü niyeti aramıyorum. Bağlayıcı bir özelliği yokmuş yani. Böyle, böyle bir iyi niyet şey buluşması. Yani durumun farkındayız. Protestolara sessiz kalmıyoruz. Bir şeyler yapacağız şimdi. Ya, öbür gün bir imza atacağız. Yaz hiç böyle şey kullanmayacağız katı yakıt falan kullanmayacağız hiç yaz yaz hiç kullanmayacağız bir teknoloji. Sıfır mı abi sıfır yaz ay, Bütün ay. araçların LPG'ye döndürülmesi diye bir karar çıksaydı yorumlu ne döndürdüz? işlemek o zaman kolay olurdu bak. E, o zaman bütün orada daha fazla şey açılırdı, tıkır tıkır yürüdüler. Kapalı yani. otoparklara da girebilirler. Mi? Ben oraları girememelerine çok üzülüyorum. Bence de çok resmen üzüldüm. ayrımcılık. Resmen yani. ayrımcılık. Zaten öyle bir şey olsa bütün araçlar Siz... LPG, bomboş olacak kapalı otoparklar. Ama yeni teknolojide zaten hiç fark edemiyorlar ki LPGli araçları. Yani e, bunun camına hani eski şeylerde görüyorsun arabalarda da e, yine Fahir, camına öyle, bir şey yapılı yapıştırılıyor bir şey öyle olur mu Fahir? yapıştıran LPG'li araç en başta insanların tehlikeliye düşmemesi için oradan uzak durmalıdır bir ayaklı bir bomba derin EPG li araç. Macab ayaklı bomba ise niye araca koyuyorsun yani? Hakikaten bir de trafiğe çıkması serbestse şeyde mi? durması niye yasak yani? Ha, belki içeriye saldığı gaz biraz böyle kötü, kötü kokuyor mu? E tabi motor çalıştığında ne, ne oluyor? E, İçerisinden daha mı kötü? Kötü yani? kokuyor diye öyle yasak gelmez kötü ya. Ne yani? adamlar var onlar hiç canım? parka girmemesi bile O abi. zaman pis Bırak... arabaların da girmemesi lazım. Evet yani. o ya, şey çok pis olduğu için kokuyorsunuz. Mesela bağırsak sistemi çok farklı çalışan bir adamın sürekli olarak aramızda bulunmasını istememek. Mesela o bahçedeyken i̇şte bu... biz onu seviyoruz ama içimize girdiği zaman onu sevmiyoruz. Çünkü salıyor. Sızdırmazlık bir şişli diye bir şey var mıydı? Var. Öyle mi? Pantolon var teşekkür İkiniz de bu konuda çok derinsiniz. Sızdırmazlık protokolü çok önemlidir yani. Sızdırmazlık bir şeysi diye bir şey var LPG'de. Belki onunla alakalı bir şey var. Abi bunu sızdırmazlık müşürü 300 ha. milyon. Öyle bir şey Müşürdürüm. Evet. Müşürdürüm. Müşürdürüm. müşür müşür müşür müşür Soyunma odasında unutulan forma olay yarattı. Kimin Ayhan. forması? Ya Ayhan, gençler birliği maçına çıkarken Galatasaraylı Ayhan. Ha, son formasını 10 girdi çıktı. Hayır, formasını işte şeyde unutmuş. Soyunma odasında. Yani bir futbolcunun kaç parça eşyası var zaten sahaya götürmesi gereken. Ayakkabılar. Şey diye, diyen futbolcu olabilir mi? Ayhan. Hadi bakayım, sen ısınmaya başla Ayhan. Hocam ayakkabı bulun, oynayayım diye... Adam olabilir mi yani? Şimdi unuttuğu da nasıl ortaya çıkıyor? Bak senlerle mi çıkıyorlar aslında? İşte yani ayakkabısını, formasını unutup unutmadığını nasıl ortaya çıkmış? Raycart demiş ki Ayhan hadi abiciğim ısınmaya başla falan. Isınmaya başla deyince Allah olmuş Ayhan. Forma yok. Forma olmayınca hemen apar topar forma getirtilmiş falan filan. Ondan sonra şimdi tartışmalar başladı. Ayhan unuttum diyor. Kimileri oynamayacağını Raycart'ın hiç e, görev vermeyeceğini düşündüğü için bilerek bıraktı diyor. RK de pislik yaptı ama 10 saniye girdi oyuna. Toplam süre gerçekten. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Ayhan oyuna girdi 3 adım attı hakem düdüğünü çaldı ne oluyor abi bir hata mı yaptın dedi yok oğlum maç bitti dediler çıktılar gerisin geriye. E, bilmiyorum artık vallahi. Erman Toroğlu şey demiş unut, bu unutkanlıkla ilgili. Kendini de unutsaydın. <gülüyor> Tebrik ederim Fahir. Hadi ya onu demiş ben. <gülüyor> Erman Toroğlu'yu? Bizden iyi tanıyorsun. <gülüyor> Helal olsun. E, numarası var kendisinin. Arada görüşürüz sık sık. Erman hocamla. Ondan sonra bir dolu yorumlar var burada işte ya. Stresten unutmuştur. Yok efendim bu şu ya ne oldu hiç aklı başında değil çok değişti Ya bunlar profesyonel futbolcu ama bunların başına ya gene malzeme. bir adam lazım Yani orada malzemeci Arkadaşlar herkes formasını aldı e mı? Ayakkaplar ayakları, bağlandı mı? Malzemeci ne yapıyor? Malzemeci yukarıya götürmüyor Arzım mu? Arakaplar mı? Malzemeci forma iyi, içine, derdi o Formayı, formanın şey yapıyorsun sen zimmetli. İçine mi giriyor? İçine giyeceksin Ayakkabı? Mi? Ayakkabı zaten ayağında Ayakkaplar ayağında Üstüne çıkacak eşort, eşort, eşortmanları çekip çıkıyorsun zaten Giymiyor, e giymiemiş o giyme zaman. Giymiyor alıyoruz, alıyoruz giymiyorlar. Kaneti abi bu, yün bir şey giymiştir. Dalıyordur o da. Koşmuyor ya. oturduğum yerde üşümeyim diye. Olabilir. Hı. Yünlü bir şeyler giydi. Zamanında Arif. ile Arif var ya. Gene evet. Nasılsa oynamam düşüncesiyle formasını tribüne göndermiş. Tam maçın miyorum. başında. Maçın başında göndermiş sonra Fatih Terim hadi Arif oyuna deyince <gülüyor> o adamı bulmuşlar tribinden. <gülüyor> kime kime verdiysek. İşte <gülüyor> oğlum bevelle 5 dakika daha ver giyme onu sövereceğim. Oynamayan adamın formasını kim ne yapsın yani? Öyle bir merak oynamayan da var adam Oynamayan adam ne Oynamayan adam futbolun. Aa, Abi o, git işte bugün Bilçol alışveriş ya. merkezinde forma satılıyor. <gülüyor> Oradan alacağını oynamayan adamın formasını. Al gidelik forması. de al Yedekli al işte iki tane olsun, üç tane olsun. Hayır canım yedekli. Maç sırasında çünkü bu... biliyorum böyle sağ sola sümük atıyorlar ya. Ha, ellerini Üstlü, siliyorlar. Üstü başı sümük olur bir şey olur. temizli dursun yani yanına. Bir tane he herkesin küçük bir heybesi olsa kilim heybe. Evet. Böyle arkadan sallanacak şekilde assalar. Maç sırasında bir şey bir mendil. Efendim bir ihtiyaç. O şeylerin cebi var mı? Ne dedi? Şortların o, Şortların. Şortların yok galiba ya. Çünkü var, cep olsa var. takılır abi. Neye El takılır? takılır şortu bugüne kadar inmiş şort görürdük sağlarımızda Yok gördük Sağlarımızda inmiş şortlar şortun gördük şortun ineceği varsa iner zaten Cebe mebe gerek yoktu Var mıdır yok mudur Yok canım Hakemin var Arkasında da var Beri cebi dediğimiz Gerisinde Geri cebi var Yan cep Yan cep uygulaması kaldırıldı Yan cepten sonra yan cep Onları hatırla, hatırlatmak <Gülüyor> gerekiyor sana Ege <Gülüyor> Ya bence bir cep olsa çok şey olurdu ya. Bir mendil koyulurdu. Ne yani yapacak aslında. futbolcu ne koyacak cebine? mendil çıkartacak abi mendil. Çok bir şey istemiyorum ben. Mendilini çıkarsın. Abi hakikaten olsun, ya ben ya. bu ara çok fazla seyretmek durumunda kaldı. İçin kalkıyor ya. Yani bazı İçin gereği fazla seyrediyorsun. Gereği, hakikaten ama yani sevdiğin takım olduğunda falan o kadar koymuyor da. E karşı rakip takım şey oluyorsa Ay iğren Allah. Kah. Bir de yakalıyor. O, hakikaten e, Musa mıydı? E, o şeyin başındaki. Musa e, çözen evet. E, Mus Musa çözen. Hakikaten yakalıyor o futbolcular diyor ya böyle kıyı kıyı köşelerde köşelerde biz yaparız diye. Yani hiç şansın yok. O futbolcular oradan... biliyor artık böyle Ayuka çıktı ya. Mesela... Yani o o ben sümküreceğim şimdi ve görülecek ama görürse görürsün diyorum böyle. Futbolcunun suçu yok ki ya. Bir nasıl bir kamera anlayışı sümküren adamın peşinde koşarsan çıkartamıyor. Ama canlı yayında bir anda adamı gösteriyorsun mesela. Aa böyle bir şekilli şekilli koşarken lak diye çıkarıp böyle Servet kameraya bir, bir tane atsınlar. Yemin gibi. ediyorum kameraya 3 boyutlu çekime geçtiklerinde gerçekten futbol dünyası inanılmaz olacak. İki sözlük de vardı galiba ya. Servet'in sümüğü diye başlıyor. Aa, <gülüyor> <servet> <gülüyor> o, o, bak, o gösterilmesinden yazılacak bununla ilgili. Ya Koşan adam tamam ciğerleri açılıyor ne bileyim sinüsle üretiyor bir şey oluyordur da bir ha. tane cemi olasamın veya şortun kenarına sıkıştırsa mendili. Bence Bunlar teknik direktörün Hayır. işi. Çocuklar herkese birer mendil. Öyle değil de sahanın kenarlarında ee, tuvalet kağıdı veya da rulo havlu. O kendi hakemde, hakemde. Pislik olur ya şey olsa mendil abi olsa. Abi oraya kapattı. Mendil olsa şimdi nereye atacak? Abi tekrar mi soracak abi? Şey olandan. Abi oradan mendili alacak ondan sonra tekrar oyuna girecek adam. Abi su içip içip atıyorlar kenara. Onu yapan adam orada gitsin bir sümüklerini silsin. Oyun durduğu ya. zaman ama su içiliyor. Su içme... Bu sümük yani. Sümük su gibi tutamazsın ki bunu. Nasıl fes Böyle burnunu, burnunu çekerek mi oynayacak adam? O zaman kolunda silsin. O zaman formaların iç tarafında cırt cırtlı bir sümük bölmesi olur. Ha bak o olur. Ayrıca olur. oraya fın kırırsın, onu... Maçtan sonra çıkarırsın yalla. E peki bu Amerikan futbolunda herifler o kadar kafalarında kasklar masklar var. Bu koşmayla falan olan bir şeysi sümük sadece topu tepmekten mi oluyor? Hazne var hazne. Kaskın içinde hazne var orada. E ama eli elle nasıl müdahale ediyorlar? Yok orada? yok onlarda öyle bir şey yok. Çünkü onların daha şey takım atak ofans takımı ile defans takımı ayrı. Yani? Takım komple değişiyor o kadar şey yapmıyorlar giriyor. Ofans takımı. Hadi o He. şey çıktık. Defansa gelince takım değişiyor. Onlar hep sürekli Ofans oyuna gir çık... girdiğinde defans süm, sümkürüyor mu Onlar dışarıda çok girçik yaptıkları için sümkürüyorlar rahat hmm. rahat. Bol bol sümkürme şansımız oluyor. E, basketbolcularda yani. niye yok? Nasıl yok yok? Onlar da, da çok girçik yapıyorlar abi. E, girçik yapıyorlar da yan tarafta da bir sümkürürken görmüyoruz biz onları. Abi onlar havlu onlar. Koca havluları sen niye kullanıyorsun demek ki temiz basketbol. Nasıl ya? Havluların uçları hep tatak içindeymiş. Uç. Tabii canım. Tataklı ya. <Gülüyor> Ya, böyle bir tartışma var Ayhan forması Ayhan'ın forması kimdi? Cemşit miydi, miydi? İlyas mıydı? Diye o tartışmalar devam edeceğe benziyor. Ayhan'a yakışmadı. Ne? Forma mı? Çok güzel. Forma Ayhan'a yakışmadı. <gülüyor> bütün şeyler. Bir var. haber daha vermek istiyorum ben vaktimiz varsa var var var. Kadınlar ayakta çiş yapsın diye aparat üretildi. Ah biliyorum. Canım Ay, yıllardır onunla uğraşıyorlar yani. Huni gibi bir şey. Borulu Huni. Değil mi? Borulu onu evet böyle bir şey. Uç baş, başlık kısmı da ayrıca şey tak çıkar at çıkar pardon işte şey gibi galoş gibi. Aa doğru ya Avrupa ve Amerika'da 99 yıldan beri kullanılıyormuş zaten ama Ya bu ne ki anlamadım yani ayakta daha rahat diye bir şey yok. Bursalı umumi bir tuvaletlerde yapılan bir şey mi? Tabi evet umumi tuvaletlerde işte %50 hastalık tuvaletlerden bulaşıyormuş. O yüzden bunu azaltmak için Bursalı bir iş adamı. Bunu getiriyoruz arkadaşlar, Biz de üreteceğiz burada diyerek. O zaman biz de üreteceğiz. O kadınları rahatsız edici bir görüntü değil mi? Yani onu kullanmak kolay mıdır bilmiyorum. Şimdi. Kolay kolay. Yani kadınların mesela e, kıyafetleri de Uygun şeyle, değil. yaşam tarzlarına göre şey olmuş. Şimdi sen mesela etekli bir adam olsan pis suvarda şişerdin yani. Ne şişerdin? Ne yapacaksın? Be? Eteği kaldırıp ağzınla mı tutacaksın? Aa diye bir tarafta. Yo şey vardır ya. Şöyle kaldırırsın eteği. Evet. Sağ şöyle... tarafa doğru toplarsın. Böyle tamam, koltun, sol taraf öne doğru altına... gelir Oktaycım. E tamam sol tarafa doğru fark edin. Hayır görürüz. işte sağ tarafa çekince sol taraf gelir. Sol tarafa çekince sağ taraf gelir. Koltuğunun altında tutarsın diye düşünüyorum. Bence ben. küçük asma. Etek döner abi. Pantolon ha. gibi değil etek. Doğru. Sen topladıkça ödener. Tamam şey lazım. yaparsın. E, yuvarlak yaparsın. Et, tamam. Eteğin e, bu belinin bel, bel kısmına böyle sıkıştırırsın duvarlak yapı. İşte uzun işini onlar. Abi şah, bu çok yani dizayn ona göre yapılmadığı için doğru söylüyor. Ben mesela eteğim olsa geçelim öbür tarafta işimi görürüm. Güzelce, asla. Öbür seyirim, taraf neresi? Önüme toplarım orada çömeşlerim otururum. Ha oturmalı taraf. Çok özel ona uygun abi. bütün kadınların ön tarafında bir fermuar olacak eteklerin, meteklerin. Bir de ayakta bu iş hmm. görüldüğü zaman gel, pis var mantı mı olacak yoksa gene bölmeleri mi girip ayakta yapacaklar işlerini? Onlar gene pis var mantı. çok burada iyi bir örnek var. Burada bir örnek var, bir tane kadın, e, normal bölmeli şey tuvalet, alafranga tuvalete ayakta. Nasıl yapın? Bölmeli kısım yani. Buradaki örnekte. Pisuar diye e, bir şey henüz hazır değil. Henüz o kadar girememişler. Yani büyük ha. ihtimalle yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş olacak. Ve bunun fotoğrafları varmış. İyi onları lütfen şey yapma kaybetme Oktay. Biriktirelim yarın öbür gün. Bir yere mesaj atman lazımmış. Oradan program geliyormuş. Sonra fotoğraf. Ne, ne, ne biçim bir ya gün yarmış bu ya. Bir yapacağız ne mesajla mı yapacağız? <gülüyor> Kadınların işini kolaylaştıracak. Tuvalet fotoğrafları için. Bilmem ne yapın 45 bilmem ha, ne ya gazetenin şey Bu arada dur bak çok önemli demesen bu futbol hadisesine girdiğini vermiyordum Alişan yedekte yine hala yedekte ya Nasıl yedekte Alişan mı? Tabii Alişan, Alişan futbolcu bile... mu oldun? Sen bilmiyor musun ya ikinci ligde mücadele eden Tepecik Spor'un lisanslı sporcusu olduğu iddia ediliyor. Askerden kaçmak için yaptı falan diyorlar. O da yok ne alakası var diye yedekte ilk 18'e girmiş. <gülüyor> Spor, Sporcuymun evet, ne alakası sonra. var ya sporcuym ben. Ne askerlikle ne Fut, alakası var. <gülüyor> futbolcular 38 yaşına kadar e, tecrübe edebiliyorlarmış. Ya, mas, ya master yapıyorsun zaten doktora ve profesör oluyorsun aslında Ya da futbolcu oluyorsun. Ya da, ya da futbolcu. Vallahi, ben yapayım master mi yapayım demiş ya. Ya da şey yapıyorsun ya bu Ali değil miydi o hareket birine... Bir, şöyle bir şey yapmıştı da bir olay olmuştu. Ha, evet, o, sevdiğin, yıldız Tilbe'ye mi yıldız yapmıştı? Ali hani ya niye yapıyorsun <gülüyor> öyle? Ben ne yapıyorum falan diye böyle, böyle bir garip bir tartışma olmuş. Bak ben bunu yapıyorum bak baş parmağımı çizdim. Baş parmağımı gösterdim. O da yanlış anladı falan. Vallahi o Konya, olaydan dolayı asker almamışlardır. Konya Şeker Spor maçının Tepecik Spor'la 0-0. Hocam ben hazırım gireyim. Yok bekle Aliş Hanım. Hocam hazırım bekle falan diye diye diye diye Gidiyorum maçı. Gidiyor mu maçlara şimdi peki? Ya baksana bir şeyde. Çünkü e, jandarma şey demiş. Ya, futbolcı ama hiç gitmiyor bu falan diye şimdi hep 18'e girmesi gerekiyormuş her maçta Yoksa şey değil, Her maçta mı? Her hafta nerede olduğu belli. Tepecik Spor'un <gülüyor> maçlarını takip edin. Alişan'ı kenarda yeri geldiğinde de sahada görme şansına sahip olabilirsiniz. Allah Allah. Herif, bir askerliğe gitmemek için e, e, ömür boyu askerlik. A, 38 sene ya. askerlik mi yapacak yani? Lan her hafta Tepecik Spor'un maçına mı gidilir ya? Git yap kurtul derim ben sana. Beyler bu hafta maçı alacak <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Alişan abi ne diyorsun? <gülüyor> ya diğer takım arkadaşları falan nasıl bakıyor bu adama Bir kısmı ya? sinirliymiş şey diyorlar. Ya biz o kadar formumuzu almak için haklık etmek için Tel döküyoruz. Haklılar adamlar. Haklılar yani. Ona, e, haklılar da bu da zaten biraz yardımda bulundu diyaloğa. Hmm. E, çok güzelmiş ya bunu kullanan başka adam var mı? Vallahi yok şu anda yok. Alişan, bir Alişan çatır, çatır kullanıyor evet bir tek Alişan var. Bedelli futbolculuk yapıyorum. Acaba Ayhan da mı öyle? Son 10 saniye girdi çıktı falan tipi bir şey. Yok yok yok. Ama ben Alişan'ı büyük kulüplerde görmek istiyorum. Evet. Çok sempatik adam çünkü. Nerede mesela bir büyük kulüp söyle. Büyük ve güzide bir kulüp söyle. Hangi <gülüyor> takımı tutuyorsa bir kere yani böyle ünlü savunçanın. Büyük Salıçanın... ve güzide bir kulüp söyle. Ne Fenerbahçeli midir Galatasaraylı mıdır neyse artık. O... Alişan Galatasaraylı galiba. Galatasaraylı mı? Galatasaraylı mı? Galatasaraylı. Yani o zaman e, parası neyse versin. Galatasaray'a şey yapsın yani. Yapışan evet. bu değil midir adama? Tabii Prestij müzik döneminde orada Galatasaray'la yetişten herkes doğru söylüyor. Yani bence kulüplerin de buradan bir gelir elde etme şansı var. E tabi canım. Takımı sen 17'lik kuracaksan 18'incisi de bedelle futbolcu olarak alacaksın. Ve güzel de gelirisi, gelirisi dediğim getirisi olacak. Yani bir yabancı futbolçunun parası çıkar ya hiç bir şey olmasa. Düşün Düşünün derim ben. Mehmet Baran'ın röportajı var akşam da gördün mü? Görmedim. Hadi o zaman ben sana vereyim gazeteyi güzel oku. E hadi de O zaman ne yapıyor herkes, herkes birbirine gazete mi? Herkes birbirine gazete, gazete en güzel olacak, evet. gazetedir edir O zaman haberler de bitti gibi görünüyor. Ne bitti, dersiniz? Bitti, bitti, ya, bitti, olur mu ya daha var ya. Ya da haber dediğin yani, kendi bize kadar. Zirvede, zirvedeki isim değişti mi? Pazartesi günü ben bunu sormayı hazırlamıştım. Ferabatçı oldu. Zirve Sarı. Zirve abi. dediğin o mu? Zirve Sarı Lacivert. Evet, Kayseri tamam. Spor yenilmiş çünkü bu hafta. Hmm. Kayseri Spor'la ne alakası var? Kayseri Spor liderdi ya. Heh. Zirvede Kayseri Spor'du ya. Onu sormuyor musun? Sen zirve dediğin ne? Demeyim zirvede. Ben... Ilgaz'dan mı bahsediyorsun sen? Ay ben Galatasaray var zannediyordum zirvede. <Gülüyor> O zaman On. zirve madem değişmedi isterseniz ben size yavaş yavaş bir değişiklik olsun diye mutfağa alayım. Nerede açtınız bunu? Hı -hı. Bir değişir <gülüyor> ya. Ya. Radyo tülesinin Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar hiçbir masraftan kaçınmadı. Meşrubatını, mısırını da dahil ederek Oktay Demirci muhabir olarak Avatar'a gönderdi. Ve şimdi Oktay Demirci ve e, elimdeki haber baştı. Benim Avatar'ım. Bu arada yani. çok teşekkür ederim. Gerçekten bir o gezegeni görmek istiyorsunuz. Öncelikle size teşekkür ederim çünkü büyük boy Mısır da o filmi seyreden bir tek ben vardım salonda. E, kolay diyeyim. Okta iyi. Radyo otu da. farkı diyoruz. Radyo otu ve sizin fikrinizde bu oluştuğu için öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür ederim gerçekten. Biraz bize anlatır mısın filmen? Vallahi Gerçekten de bundan sonra sinemada başka bir şey mi arayacak gözlerimiz? O, yani o kadar başka bir sinema anlayışı geldi diyebilir miyiz? Yoksa yani biraz da abartım. Valla başka bir sinema anlayışı geldi mi? Ee, geldi de bizim haberimiz mi yok? Çok güzel film. Önce onu söyleyeyim. Hakikaten. E, Senin gibi düşünün herkesin, 232 milyon dolar harcamış bir takım insanlar var. Herkesin gidip görmesi lazım. Açık sahne. Açık sahne bir yerde var. O da Naviler. Böyle bir açık Naviler sahne. Nabiler zaten açığı nedir yani? Navi'ler zaten açık saçık adamlar. Yani bir önünde bir arkasında böyle bir şey var. Hmm. Ee, yani Bez parçası. Bez parçası mı? Bez parçası tipi bir şey. edep yerlerinde zar zor... Ben çünkü gördüm. Öyle teknolojiler. Zıplıyorlar atlıyorlar oralara buralara açılıyor Hiç mu? Açılmıyor. Hiç açılmıyor. Hiç açılmıyor. İşte dijital teknoloji. Yani dijital teknoloji değil gelişmiş toplum. Gelişmiş yani, toplum onu alttan şey böyle bez parçası ya. Doğan gibi. Yani zıbın gibi alttan kapalı yani çıt çıplıyorlarmış. Çok Bir şey çok, olduğu evet, zaman çıt çıta açıyor bir şey olmadığı zaman çıt çıtlı kapatıyor. Çok gelişmiş bir toplum bir kere e, okla savaşıyorlar öyle düşün. Tamam. Hak, hakikaten bir kere film çok çevirici. Evet yani bu bir takım çevre filmleri yapıyor ya, yapılıyor ya Algorun bilmem neyin falan filan evet. hiç öyle bir göze ...sokulan bir şeyi yok ama mesajı... ...gerçekten çok önemli mesajları var... ...böyle alttan alta giden... E, ...böyle işte topraklı bütünleşmeler... ...efendim okla savaşmalar falan filan... ...böyle bir... Çevreciliği okla savaşmaya mı şey? Yani. <gülüyor> Hayır gerçek gerçekten öyle ama yani... Işte Birbirlerine kum, kum atıyorlar falan... Ne? Tüfeği bulduk ama... Şey, ...çünkü Barut'un e, şeyi var... doğal çözülmesi işte bin yıl... ...o yüzden biz ok atıyoruz. Toprakla ...efendim insan mesela... İnsanoğlu, bugüne kadar bindiği bir şeyle bütünleşti mi? Bindiği bir şeyle. Evet. Bütünleşti de çirkin oldu. Yani gördüm bunun bir tane filmini gördüm. Evet. Hakikaten bir bütünleşme sahnesi var. İçim kalktı yani. <gülüyor> i̇şte. Bu, burada hiç için kalkmıyor. Çünkü o kadar güzel yapıyorlar ki. Mesela... Açık sahneler var yani. Böyle bir uçan bir şeyleri var bundan. İkra diye. Neyle ee, uçuyor abi? Ne yakıyor? İşte ikra. İkra Öyle bir şeyler var İyi de ne yakıyor diyorum Ne mi yakıyor İkra kuş ya Kuş tipi bir şey işte falan Yani ne yakıyor ne demek yani Ha yani bak ne yaptı böyle 2010 model ikraymış i̇kram. Öyle Full artı full artı full ikra ha, e? Öyle klimalı falan Sen bayağı öğrenmişsin dillerini İkra mikra E işte şey filmde Film 160 dakika olduğu için Uzun uzun o gezegenin öyle özelliklerini öğrenebiliyorsun Ama dilinde bir şey yok o İkra likradan gelir bunu da mı kıskanıyorsun Fahir? Ya yani ne kıskanacağım ya? E ne dilinde bir şey yok diye. Dil, dil, dili var canım. Dili öyle kolay öğrenilir mi ya? Adam 560 saat eğitim almış öteki adam. Öteki adam 500 saat. Bu bizimki, bizim kahraman hiçbir eğitim falan almamış. Sonra gitti alaylı olarak yetişti gezegende. Helal olsun Öyle bir ya. adam. Ondan sonra e, güzel şık. Şık film. Böyle ağızla çıkıyor. Aslında hikaye çok klasik. Karate gibi günde. bir şey var mı? Karate. Yani elle dövüş sanatı. <gülüyor> elle elle dövüş sanatı var. Evet. Var, değil mi? Var, doğru. Çünkü ben hep atlamalar zıplamalar gördüm böyle birebir dövüş de severim ben filmden Elle dövüş sanatı, var ya. Cinselliğe var. Bir tanesinde bir biri bir tanesinde bir çıkıyor. Ağızla şakma var mı? Ağızlı bir bir tanesinde. Valla o orası eğer elle dövüş sanatıysa o yeter zaten. Çok güzelmiş ya, aksiyon var, e, şehvet var. Şehvet tam yok. Nasıl yok ya, cinsellik var demedin mi? Yani açık sahne var, cinsellik var demedim. Açık sahne var mı dedi var dedim açık tamam, sahne. Tamam ama şehvetli değil mi? Senin cinsellik dediğin açık sahne miydi? Ya yok değil hayır, mi? ben bir dedim, şehvetli her mi? Her duyguyu yaşayabileceğiz mi yani? Her duyguyu görebiliyorsun, öyle bir özelliği var filmin. Peki o hariç her şey mi, yoksa her şey mi? O hariç her şey. Ha. Oha yani işte bakacağız e, 230 milyon dolar oradan. Zaten şimdi parasını da çıkardığı için daha rahat olur bizim gittiğimiz gün daha böyle bir. Tabii, rahat. Tabii. Yani o ilk gündeki stres de olmaz üstünde o. O gerilimi atmışız oyuncular ya güzel ya. Oktay iyi oldu ya bunları söyledik. Ne boyutlu Seratin? Ne hangisini seyretin? şimdi? Real değil mi Seratin? Yok. Yoksa Max, Yok. Max, Expand 3D. En pahalı olanı demiyor. Bu D3D değil. değil. Ötekini seyrettim. iMax'te olmayan. iMax'te iMax zaten Ankara'da yokmuş galiba. Se, seninki kaçıncı yok kalite? Yok. Birinci kalite mi, 2. kalite mi? Bilmiyorum onun öyle bir şey yok. İkisi Sen de aynı. Şöyle kaçıncı kalite hadi. 1. kalite. Çok güzel. Oxide Demirci'ye de bu yakışırdı zaten. <gülüyor> diyerek bu programımızı bitiriyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere hoşça kalın. Good Günay ay ay dın dın dın Günay ay ay ay dın